kırat müstakimde olamamış, dolayısıyla ya gazaba uğramış ya da dereete kalmıştır. Kovulmuş, rejim edilmiş, taşlanmış şeytandan Allah'a sıkıntıdır. Eğer bir şeyden Allah'a sığınıyorsa mutlaka neden dolayı sığındığımızı da bilmemiz lazım. Hem Allah'a sığınıyoruz diyelim hem de o işi yapalım. Bu durumda Allah'a sığınmış oluyor muyuz? Olmuyoruz. Mesela herhangi bir günahtan herhangi bir yanlıştan ben bu günahtan Allah'a sığınıyorum dersek Allah'a sığınmış oluyor muyuz? Olmuyoruz. Ne yapmamız lazım? O yanlıştan, o hatadan, o günahtan bütün çabamızla, gayretimizle kurtulmaya çalışmamız lazım ki Allah'a sığınmış olalım. Söylediğimizde doğru olmuş olalım, sami olmuş olalım, yalan söylememiş olalım. Şeytanın en öndeki vasfı hangisidir? Kibirlenmek İnsana karşı kibirlenmek Hz. Adem'e karşı kibirlenmek Dolayısıyla insana karşı kibirlenmek Eğer biri herhangi bir şekilde Ne ile olursa olsun eğer kibirleniyorsa Bu durumda hiçbir zaman o şeytandan Allah'a sığınmamıştır Çünkü Şeytanın peşinde gitmiştir O'nun yaptığını yapmıştır, yaptığını beğenmiştir, yaptığını sevmiştir ki O'nun peşinden gitmiştir. Onun için ayet-i kerimede buyurur ki, şeytanın adımlarına uymayın. Eğer biri şeytanın adımlarına uyuyorsa, yani O'nun yaptıklarına uyuyorsa, işlediği ameli işliyorsa, bu durumda şeytandan Allah'a sığınmıyor, Tam tersine onun harını, dilini, tavrını beğenmiştir, onun gibi yapmaya çalışıyordur demektir. Bir de ayet Kerime'de şeytana tapmayın buyurur. Şeytana tapmak nasıldır? Ya beni Adem'e enzâ te'abdû şeytân, innehû lekum adûmûl mûvîn. Ey Adem oğulları! Şeytana tapmayın. O sizin apaçık düşmanınızdır. Neydi tapmak? Şeytana abdolmayın. Abdolmak sevmekti. Kişi sevdiği her nasılsa onun gibi olmak ister. Ona uyar. Onun gibi olmak ister. Devamında ne buyurmuştu? Bu اَبُدُونِ هَزَّ سِرَةٌ مُسْتَقِيمٌ Bana abdolun, sirat-ı budur. Allah bana uyun diyor. Bana abdolun. Benim isimlerimle isimlenin, benim sıfatlarımla sıfatlanın. Dolayısıyla bana halife olun. Şeytana abdolmayın, şeytana halife olmayın, şeytanın peşinden gitmeyin. Ayet-i Kerime'de buyurur ki Bütün güzel isimler Allah'ındır. En güzel isimler Allah'a aittir. Kibriya Allah'ın vasfidir. Aynı şekilde Halim de Allah'ın ismidir. Yumuşak davranan Afur da O'nun ismidir. Bütün hayati boyunca etmiş, isyan etmiş biri, ya Rabbi ben sana döndüm dediğinde onu affeder. Mahfiretiyle karşılar. Kul ne kadar günahkar olursa olsun, ya Rabbi beni affet dediğinde Allah onu affeder. Hiç bundan daha büyük tevazu olur mu? Acaba yeryüzünde kaç tane insan Allah'ın bu isimleriyle isimlenmiş, kendisine yıllarca hakaret eden, küfreden ya da zulmeden birine bu kadar müsamahakâr olabilir, bu kadar hoşgörülü olabilir, bu kadar tevazu sahibi olabilir. Allah yaratmış olduğu kulunun seviyesine iner, evet, seviyesinde tecelli eder. Sen benim velimsin buyurur. Allah müminlerin velisidir buyurur. Dostudur. Arkadaşıdır. Yaratmış olduğu bir konu seviyesine inip, seviyesinde tecelli edip, ona dostluk teklif ediyor. Ama insan eğer kibirleniyorsa bunu reddediyorsa bunu beğenmiyorsa böyle bir durumda acaba insan kendi kendini hesaba çekerse ne söyler? İnşallah bundan sonra Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeye çalışacağız, hikmetiyle beraber öğrenmeye çalışacağız. Tabii ki önce Kur'an-ı Kerim'i neden öğrenmemiz lazım? Öğrenmesek olmaz mı? Bu kadar İslam hakkında kitap vardır. Onları okusak olmaz mı, bu bizim için yeterli değil mi diye sorulsa, tek kelimeyle cevap hayırdır. Zaten bizi bu hale getiren de bu kitaplardır. Bundan sonra burada konuşurken öyle elimle konuşmayacağız, akılla konuşmayacağız. Allah nasıl emretmişse, nasıl konuşmamızı istiyorsa öyle konuşacağız. Kim olursa olsun, herhangi bir eleştirisi varsa gelsin, burada Oluşsun, söylesin. Ağzımızdan hangi kelime çıkarsa çıksın, biliyoruz ki Allah kıyamet günü bizi ondan sorumlu tutar ve hesaba çeker. Hesabını veremeyeceğimiz bir sözü söylemekten Allah'a savunuyoruz. Onun için başlamadan önce Kur'an-ı Kerim hakkında biraz birkaç kelime söyleyeyim. Eğer Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle anlamasak Onu hayatımıza tatbik etmemiz mümkün değildir, mümkün olmaz. Rabbimizi bilmiş, tanımış olmamız mümkün olmaz. Kendimizi anlamış, tanımış olmamız mümkün olmaz. Dolayısıyla hayatı, kainatı, varlığı bilip tanımamız mümkün olmaz. Mevlana Hazretleri bir hikaye anlatıyor. Buyuruyor ki, Hindistan'da bir, fil, bir fili getirip karanlık bir yere koymuşlar. Sonra hiç fil görmemiş. Bazı insanları içeri koyup bakın fil nasıl bir şeydir, onu tanıyın diye. İnsanlar içeri girmişler. Kimi Ayağını tutmuş, kimi karnını tutmuş, kimi sırtını tutmuş, kimi kulağını tutmuş, kimi hortumunu tutmuş. Sonra dışarı çıkarmışlar, sormuşlar fil neye benziyor, fil nasıl bir şeydir? Ayağını tutan fil bir sütun gibidir, demiş. Kulağını tutan fil bir yelpaze gibidir, demiş. Hortumunu tutan fil bir boru gibidir, demiş. Sırtını tutan fil bir duvar gibidir, demiş. Her biri bir şey söylemiş. Kim neresini tutmuşsa fili öyle tarif etmiş. Aslında hiçbirinin de anlattığı, tarif ettiği fil değildi. Filin bir parçasıydı. Neden Mevlana bunu anlatıyor? Onun için senin İslami anlayabilmen için, Allah'ı tanıyabilmen için, kendini tanıyabilmen için, hayatı anlayıp tanıyabilmen için Kur'an'ı bütünüyle görmen lazım. Bütünüyle anlaman lazım. Bir bütün olarak anlaman lazım. Yoksa ne olur? Bir parçasını alırsın. Bu Kur'an'dır dersin. Din budur dersin. İslam budur dersin. Ama o parçayla sen ne Allah'ı tanıyabilirsin ne kendini tanıyabilirsin ne de hayatı ne de varlığı, kainatı tanıyabilirsin. Bu mümkün değildir. Onun için bütünü anlamak lazım. Bütünü görmek lazım. Efendimiz Ali Selatünal buyuruyor ki Kur'an ve insan ikiz gibidirler. İkiz gibi. Biri ceset, biri ruh gibidir. Yaratılış itibariyle, fetrat itibariyle bütün insanlar İslam fıtratı üzere yaratılmış ve öyle doğar. Dolayısıyla o tıpkı bir canlı Kur'an'dır. Allah Kur'an'ı indirip işte bu senin hayat kitabındır. Senin bununla terkip edilmen lazım, tertip edilmen lazım. Bununla terbiye edilmen lazım. Aklını, fikrini, düşünceni, tasavvurunu, bununla tertip etmen lazım. Nasıl? Mesela, herhangi bir olaya, herhangi bir meseleye 10 kişi baksa, sonra onlara sorulsa, ''Ne gördünüz?'' diye, her biri farklı bir şey söyleyecek. kendine göre bir şey söyleyecek. Ama biri eğer Kur'an ile tertip edilmişse, terkip edilmişse çünkü başlangıç itibarıyla ne diyoruz? Elhamdülillah Rabbi rebbil Aynı şekilde Bismillahirrahmanirrahim. Rab demek terbiye etmek eden demektir. Terkip eden demektir. Önce yaratan, yarattığına aynı şekilde o yaratılışına uygun bir nizam koyan demektir. Eğer o Kur'an-ı Kerim ile tertip edilmişse, terkip edilmişse, terbiye edilmişse, düzeltilmişse Allah'a göre bakar. Hangi fıtrat üzere yaratılmışsa öyle bakar. Yoksa neye göre bakar? Kendine göre, nefsine göre bakar, vehmine, hayaline göre bakar ya da birilerinin öğrettiğine göre bakar ve öyle görür. İşte Kur'an-ı Kerim insan kendini tertip etsin diye, terbiye etsin diye, kirlenmişse temizlesin diye göndermiş. Mesela eğer birinin elinde, bir esnafın elinde metresi var, kilosu vardır, ölçüp tartıp alışveriş yapıyor. Eğer metresi, tartısı bozuksa, metresi 60 santimsa sürekli bir metre diye 60 santimi ölçer, verir. Metresi yanlış. Aynı şekilde eğer insandaki tasavvur da, tasavvur etme, anlama yanlışsa neye bakarsa baksın onu doğru anlayamaz. İşte Kur'an bu tasavvuru düzeltir. Eğer kilo yanlışsa aynı şekilde ne yapar? Eksik tartar, eksik satar, eksik aldır onunla. Çünkü kilosu yanlış. Sen istediğin kadar ona söyle, o söyler. İşte bak metredir ölçüyorum, işte bak tartıyorum, bu kadardır. Ama metre bozu, kilo bozu, terazi bozu. Akıl da tıpkı bir terazi gibidir. Metre gibidir, ölçer biçer. Ama eğer o Kur'an ile tertip edilmemişse, terkip edilmemişse, terbiye edilmemişse Yanlış ölçüp, yanlış tartıyor. Yanlış anlıyor. Mesela Allah'a göre doğru ve yanlış vardır. Allah'a göre kazanmak ve kaybetmek vardır. Allah'a göre güzel ve çirkin vardır. Ama baktığımızda herkese göre farklı farklıdır. Mesela Allah'a göre ölüm nedir? Allah'a göre ölüm, Allah'a kavuşmaktır. Allah'a vuslattır. Bakı aleme gitmektir. Allah sizin için ahireti tercih etti buyurur. Ve ölümle sen ahirete gidiyorsun. Allah'a göre ölüm güzelmiş. Resullaha göre, sahabeye göre de öyleydi. Çünkü onlar... Kur'an ile ter terbiye edilmiş, Kur'an ile tertip edilmişti. Ama bize göre öyle değildir. Bize göre dehşet verici bir şeydir. Bunun sebebi Kur'an'dan mahrum olmamızdır. Kur'an'ın bütününden mahrum olmamızdır. Aklımızın, fikrimizin, düşüncemizin, tasavvurumuzun Kur'an ile temizlenmemiş olmasıdır. Kur'an ile tertip edilip düzeltilmemiş olmasıdır. Onun için arkadaşlar bizi dinlerken mutlaka kendini Kur'an'ın ölçüsüne vurmalıdır. Bu bir imam meselesidir. Aplını, fikrini, düşüncesini, tasavvurunu Allah'ın emrettiği gibi, Allah'ın istediği gibi Allah'ın yarattığı gibi düzeltmeye çalışmalıdır. Yoksa Kur'an'ı okumak, yüzünden okumak değildir. Onu dinlemek değildir. Allah eğer Kur'an'ı insana indirmişse, insan kendini onunla tertip etsin diyedir. Terkip etsin diyedir. Terbiye etsin diyedir. Teskiye etsin diye, temizlesin diyedir. Eğer söylediğimiz kelimelerde anlaşılmayan olursa, kardeşlerimiz daha sonra sorsunlar, izah edeceğiz inşallah. Aynı zamanda Kur'an, Allah'ın kitabı, Allah'ın peygamberi ne yapmıştır? Kulü Allah'a davet etmiştir. Ona yerini hatırlatmış, Allah'tan geldiğini hatırlatmış, ona aşıklığını hatırlatmış, onun aşıkına davettir. Kaçmayın. O zaman Kur'an'ı Allah'a davet kitabı olarak anlamak lazım. Evet Allah seni davet ediyor kendini ama nasıl? Allah'a giderken Allah'ın istediği gibi olmam lazım. Allah seni nasıl istiyorsa, öyle gitmen lazım ki seni kabul etsin, yoksa seni huzura kabul etmez. Şeytana uyacaksın, şeytanın peşinden gideceksin, şeytana tapacaksın, sonra da diyeceksin ki, alemlerin Rabbi olan Allah benim Rabbimdir, beni o terbiye etmiş, o tetkip etmiş diyeceksin. Allah ne buyurur? Hayır. Evet, seni terkip eden benim ama terkibi bozdun. Bozdun, şeytana uydun. Şeytanın terkibiyle terkiplendin. Onun gibi oldun. Kendini ona benzettin. Neden? Çünkü onu sevdin. Onun halini sevdin, fiilini sevdin. Ona uydun, onun gibi oldun. Dolayısıyla Allah seni kabul etmez. Ne yapar? Onun gibi kovulmuş olursun. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Ebu Zer Hazretleri'ne buyuruyor Ya Ebu cin ve insan şeytanlarından Allah'a sığın. Ebu Zer Hazretleri'ni soruyor Ya Resulullah insanlardan da şeytan var mıdır? buyuruyor ki evet onunla beraber olanlar onun gibi olanlar ondandır aynı şekilde o da şeytandır. Bu tercih tamamen insana ait bir tercihtir. Eğer biri herhangi birini seviyorsa, onun peşinden gidiyorsa mutlaka onun gibi olmak ister. Dolayısıyla istese de istemese de sonuçta onun gibi olur. Onunla aynı olur. Aynı konumda olur. Onun için şeytana da tapanlar, şeytani sevenler, şeytanın harini sevenler. Neydi şeytanın hari? Kibirlenmek, gösteriş yapmak, haset etmek, beğenmemek, şükretmemek, hamd etmemek. onun için Allah kitaplarıyla beraber bir de örnek olsun diye Peygamber göndermiştir Nebi göndermiştir peşinden, peşlerinden Resul göndermiştir Allah'ın istediği gibi bir kul. Kur'an'ın terbiye ettiği, terkip ettiği Tezkiye ettiği bir kul. Allah onu örnek gösteriyor. İşte olman gereken şahsiyet. İşte senin örneğin. Buyurmuştur. Allah'ın sevdiği bir kul mu olmak istiyorsun? İşte sana örnek. Onun için peygamberi sevenler, peygamberi gerçekten sevenler, sevdiğini iddia edenler de gerçekten onu sevenler ne yapar? Onun yaptığı gibi yapmaya çalışır. O'nun olduğu gibi olmaya çalışır. Dolayısıyla O'nun kazandığını kazanır. O'nunla beraber olur. Allah öyle buyuruyor. İman edip salih amel işleyenler kıyamet günü peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olur. Neden? Neden? Onlara uymuştur da ondan, onları sevmiştir de ondan, onların yaptığını, onların olduğu gibi olmaya çalışmıştır da ondan. Ama bir yandan şeytanın peşinden gideceksin, bir yandan da ben Allah ve Resulü'nü seviyorum diyeceksin. Kendi kendini kandırmış olacaksın. Başlarken ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah adına Allah adıyla diyoruz. İkisini birden söylüyoruz. Bu iki mertebede söylenir, söylenecek olan baş, baştaki sözdür. Neden Rahman ve Rahim olan Allah adına? Çünkü kitabı indiren, Kur'an'ı indiren Allah'tır. Sen onu Allah adına okuyorsun. Allah onu vahyetmiş. Sen onu okurken kendi adına değil. Yani ben böyle söylüyorum, böyle istiyorum de. Allah böyle söylüyor. Allah böyle emretmiştir. Allah böyle istiyor. Dediğin için onu Allah adına okuyorsun. Allah adıyla değil. Allah adına. Diğer. Başka tefsirlerde okuduğunuz manayı vermeyebiliriz ama o manayı da kabul ediyoruz. İşin hikmetini de anlatmayı istediğimiz için onu bütünüyle anlatmak zorundayız. Söyledim biraz önce. Allah her kelimeden bizi sorumlu tutar, hesaba çeker. İşi Allah adına yapmak demek O'na halife olmak demektir. Halife bir başkasını temsil eden demektir. Eğer o Allah'ın halifesi ise Allah'ı temsil ediyor. İşi Allah adına yapıyor. O zaman Bismillahirrahmanirrahim demek Rahman ve Rahim olan Allah adına demektir. Allah adıyla değil. Ama bir yerde de öyle söylemesi gerekir mi? Evet. Bir yerde de öyle söylemesi gerekebilir, gerekir. Ne zaman? Kur'an'ı okurken değil, Allah'ın ayetlerini okurken değil, Allah adına konuşurken değil yalnız. Ne zaman? Bir kul olarak kulluk mertebesinde herhangi bir şeyi yaparsa, evet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyebilir. Bunu böyle anlayabilir yani. Söylerken böyle söyleyebilir, bu manayla söyleyebilir. Bunu söyleyince ne anlaması gerekir, nasıl anlaması gerekir? İnsan Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli edip yarattığı kurudur. Dolayısıyla hangi işi yaparsa yapsın Allah'ın kendisine tecelli ettiği o sıfatla yapar. Ne söylemiş olur o zaman? Allah adıyla demek Allah sıfatıyla yapıyorum. Allah'ın bana bahşettiği sıfatıyla, bana tecelli ettiği sıfatıyla yapıyorum derse o zaman mana doğru olur. Yoksa manasız bir şey olur. Derimiz yani besmeleyle de başladı demek manasız bir şey olur. Bismillahirrah demek baştaki B harfini söyleyeyim önce kısaca. Geçen gün söylemiştim pazar günü Kısa kısa söyleyeceğiz izah etmeye çalışacağız Gaya oradan bir kapı açılsın B harfi Türkçe'de ile manasınadır i̇le, Beraberliği ifade eder Billah demek Allah ile demektir Allah ile O zaman Bismillah demek Ne demek Allah ile bir de peşinde Allah kendini tanıtıyor, Rahman ve Rahim olan, Allah sıfatlarını bildirdi, Sıfatlarını ismini, zat ismine perde kıldı yalnız, o zaman senin aşağıdan başlaman lazım, yukarıdan değil aşağıdan başlaman lazım. Rahimi bilmen lazım Rahmani bilmen lazım Oradan Allah'ı anlamaya tanımaya çalışman lazım Önce Rahmani bilirsen olmaz mı? Olmaz Önce Rahimi bilmen lazım Rahman Bütün kainata Bütün varlığa karşı Zatında Rahmet sahibi demek Zatında rahmet sahibi demektir. Rahim ise sıfatlarında rahmet sahibi demektir. Senin sıfatlardan başlaman lazım. Sıfatlardan başlaman lazım ki zatını anlayabilesin, tanıyabilesin. Yani sen kendini tanımadan, varlığı tanımadan, Allah'ın muamelesini anlamadan senin Allah'ı bilmen, tanıman mümkün değildir. Bu ona sadece bir kapı olmuş olur. Yani sıfatlar, isimler Allah'ın zatına açılan kapı olmuş olur. Dolayısıyla isimler sıfatlara, sıfatlar da Allah'ın zatına perdedir. Onun için isimlerden başlaman lazım, sıfatlarla devam etmen lazım ki Allah'a vasıl olabilirsin, anlayabilirsin, tanıyabilesin. İşe nereden başlaman lazım? Allah'ın Rahim isminde. Aynı zamanda Rahim demek özel olarak rahmet eden demektir. Özel olarak rahmet eden. Özel olarak Allah kime rahmet eder? Kendisine iman edenlere, müminlere. Dolayısıyla senin Allah'ı tanıyabilmen için önce iman etmen gerekiyormuş. Bütün varlığa bakıp Allah büyüktür demekle iş bitmiyormuş. Sen böyle bir şekilde Allah'ı tanıyamazsın. Nasıl tanıman lazım o zaman? Önce iman etmen lazım. Takva sahibi olman lazım. Ancak o zaman kainata bakıp Allah'ın tecellilerini, kudretini görebilir, anlayabilirsin. O zaman buradaki gaye neydi? Görmekmiş, tanımakmış, anlamakmış. Allah'ın Rahim ismini görmekmiş. Sonra Rahman ismini görmekmiş. Sonra Allah'ın zatına vasıl olup evet, cemali müşahede etmekmiş. Bütün bunları yaparken ne yapman lazım? En baş tarafa geliyorsun, B harfine geliyorsun. Bütün bunları Allah ile beraber yapman gerekiyormuş. Eğer işe Allah ile başlamazsan Allah'a vasıl olamaz. Allah'ı anlayamaz, bulamaz. Evet. Daha başlamadım yalnız. Bu başlayınca daha başlamadım. Başlayacağız inşallah. Ama başlamadan önce Gayenin Allah'ı tanımak olduğunu, kendimizi tanımak olduğunu, aynı şekilde hayatı tanımak olduğunu bilmemiz lazım. Onun için Kur'an'ı anladıkça kendimizi anlayacağız, Rabbimizi tanıyacağız, hayatın gayesini anlayacağız. Ona göre yaşayabileceğiz. Onun için Kur'an insanı Allah'a davet eder. Kur'an insanı Hazreti insan olmaya davet eder. Allah'a Halife olmaya davet eder. Allah adına iş yapmaya davet eder. Hangi iş olursa olsun Allah adına iş yapmaya davet eder. Allah'ın adıyla yapmaya davet eder. Hangi ayet okunursa okunsun, önce iman mertebesiyle başlanır, başlanması gerekir. İmandan başlanması gerekir. Çünkü o iman kitabıdır önce. Yani emirler kitabı değildir. Biz Allah'ın emirlerini biliyoruz demekle ki iş bitmiyor. Onun için halimiz bu kadar haraptır. Onun için Allah'ı bilmiyor, tanımıyoruz. Kendimizi bilmiyor, tanımıyoruz. Herhangi bir şeye bakarken doğru anlamıyoruz. Allah'ın güzel dediğine güzel diyemiyoruz. Çirkin dediğine çirkin diyemiyoruz. Doğru dediğine doğru diyemiyoruz. Yanlış dediğine yanlış diyemiyoruz. Hayır dediğine hayır diyemiyoruz. Şer dediğine şer diyemiyoruz. Herhangi bir konuda o hayır demiştir, bakıyoruz ki biz feryat ediyoruz. O güzel demiştir, biz şirkin diyoruz. O nimet diyor, biz musibet diyoruz. Neden böyle? Çünkü aklımızı, fikrimizi, tasavvurumuzu, gönlümüzü Kur'an ile tertip etmemişiz, terkib etmemişiz, terbiye etmemişiz, temizlememişiz, tezkiye etmemişiz de ondan. Allah'ın ayetleri okununca, okunurken nerem eğridir diye bakacağız. O tarafımızı inşallah düzeltmeye çalışacağız. Allah'a göre, Allah'ın emrine göre, keramına göre. Eğer aklımızı fikrimizi, düşüncemizi, tasavvurumuzu ona de, ne derseniz deyin. Ona göre düzeltmezsek anlayışımız yanlış olur. Ne kadar bilgimiz olursa olsun bizim tasavvur ettiğimiz, gönlümüzde, aklımızda, fikrimizde tasvir ettiğimiz, yani şekillendirdiğimiz yanlış olunca Yanlış anlarız, yanlış yorumlarız. <gülüyor> Muhabbetin iman olduğunu, imanın da muhabbet olduğunu biliyoruz. eğer iman ile Allah'ın ayetlerine bakılmazsa ayetlerin anlaşılması mümkün değildir. İşin özü temeli budur yalnız. Ayetleri anlayabilmek için maşukun aşığını kendine davet olduğunu bilip maşuk aşığı nasıl davet ediyor? Allah kuğrunu kendisine nasıl davet ediyor nasıl olmasını istiyor huzura nasıl kabul edecek nasıl bir hal ile kabul edecek onu anlamaya çalışmak gerekiyor Allah bizden namaz istiyor, oruç istiyor, hac istiyor işte bunları yaptık mı tamam yok öyle değil bu iman ile bakış değildir bu nasıl bakıştır bu imansız bakıştır. Evet, imansız bakış. Allah senden önce iman istiyor. Önce senden kendisini sevmesini istiyor. Hem de her şeyden çok. Bütün ameller bu imani kemale erdirmek içindir. Allah ile arandaki bu bağı kuvvetlendirmek içindir. Bütün gönlünle, ruhunla, nefsinle, bedeninle, varlığınla ona teslim olman içindir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ''Fatihasız namaz olmaz.'' <gülüyor> aynı şekilde yine buyuruyor Fatiha Kur'an'ın özüdür. Fatiha demek kapı demektir aynı zamanda. Açılan demektir. Kapı demek doğru olur. Kur'an'a açılan kapı. Kur'an'a açılan Kur'an'ın açılması. Eğer biri Fatiha ile başlamazsa Kur'an kapısından içeri giremez Biri Fatiha'yı anlamazsa Kur'an'ı anlaması mümkün değil Hiçbir zaman olmaz Kapıdan içeri girmemiştir çünkü Her halde hikmeti bu olması gerekir ki Allah her namazda Namazın her rekatında bunu okutuyor Yedi cümleyi okutuyor Eğer biri Fatiha'yı anlamadan okumuşsa, onunla namaz kılmışsa, anlamadan, Fatiha'yı anlamadan, ne söylediğini bilmeden okumuşsa, bu namaz namaz olmuş mudur? Olmamıştır. Allah'ın murat ettiği namaz olmamıştır. Bu sayede Allah'ın sana ikram edeceği nimet sana gelmemiştir. Eğer sünnetlerle beraber sayısa günde kır sefer yapıyor. Bir günde kır sefer yedi cümleyi tekrar ediyorsan o ise manasını öğrenmemiş Ama belki de suç senin değildir. Belki de öyle öğretmişler, öyle söylemişler. Bunu okuyunca namaz olur demişler. Sen öyle anlamışsın. Bütün hayatın boyunca namaz kılmışsın ama manasını öğrenmeyi dahi merak etmeden. Çünkü namazım namaz olmuştur demişsin. Elbette ki namaz kılmış oluyorsun. Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyorsun. Fakat namazdan murad edilen nimet ikram sana gelmemiştir, onu kazanmamışsındır. Çünkü namaz müminin miracıydı. Eğer namazın seni Allah'ın huzurunda durdurmuyorsa bunun sebebi senin Fatiha'yı anlamamandır anlayarak okumamandır. Kulnu kendisine davet eden Allah'tır. Neyle davet ediyor? Kur'an ile davet ediyor. Kitabı ile davet ediyor. Peygamberiyle davet ediyor. Bu şekilde namaza davet etmişse senin miraca kabul etmez mi? Eder. Etmemişse bir sorun var. Sorun senden yanadır. Evet, başlangıç itibariyle Fatiha'yı anlamadığının içindir. Resulullah Efendimiz buyuruyor yine aleyhissalatü vesselam. Buyuruyor ki Allah buyurdu ki Fatihası, Fatiha'nın yarısı bana ait, yarısı kuruma aittir. Nasıl yarısı Allah'a ait, nasıl yarısı kuruma ait? Ne diyoruz önce? Elhamdülillahirrabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Bu Allah'a ait. er rahman er Rahim. O Rahman ve Rahim'dir. Allah'ı hamd ile tesbih ediyorsun. Hamd ile övüyorsun Allah'ı. Sonra o Rahman ve Rahim'dir diyorsun. Sonra Malik Yevmiddin veya Melik Yevmiddin din gününün sahibidir. Melikidir. Malikidir. Bu Allah'a ait. Sonra öteki yarısı kula aittir. Ne diyor kulu bu sefer? Allah'a hamd ediyor. Allah Rahman ve Rahim'dir diyor. Allah din Gününü sahibidir diyor. Sonra peşinden kul halini Allah'a arz ediyor. Bu kula aittir. İyâkene abdu ve iyâkenestâin. Ya Rabbi yalnız sana abd olur ve yalnız seni istiyorum. lehden sırat-ı müstakim ya rabbi beni sırat-ı müstakime hidayet et. Kul Allah'tan istediği bu sefer. Sırat-ı müstakimi istedi. Sırat-el-ledîne en'amte aleyhim ğayril-mağdûbi aleyhim veled-dâllîn. Ya Rabbi o yol ki o sırat-ı müstakim ki kendisine nimet verdiğin kulların yoluna. Gazaba uğrayanların Deralette kalanların yoluna değil ya Rabbi Diyorsun Resulullah Efendimiz devam eder Buyuruyor ki Allah buyurdu ki Kulumun istediği verildi Fatiha'nın yarısı bana ait Yarısı kuruma ait Kuruma da istediğini verdim Kuluma istediği verildi buyurdu Verilecek demiyor yalnız, Verildi bu Fatiha'yı okuduğu için, böyle söylediği için, duasını kabul ettim dedi. İstediği verildi. Ne verildi? Selat-ı Müstakim verildi. Kendisine nimet verilen kulların yolu verildi. O yolda onu kıldı. ehdinâs sıratal takım dediği için sırat-ı müstakime hidayet et. Sırat-ı aynı şekilde hidayetçi ona verildi. Hidayetçiyle beraber olmayı ona verdi dedi. Bu durumda biri bir sefer Fatiha'yı okursa manasını bilerek bu kısaca bu söylediğim şekilde bilerek okursa ne olur? Allah, onu bir mürşid ile beraber eder. Bir hidayetçi beraber eder. Onların yolunda eder, selat-ı müstakim de onlarla beraber eder. Kendisine nimet verilen kullarla beraber eder. Ama nasıl okuması gerekirdi? Hamdın Allah'ı övmek olduğunu bilerek. Her ne ki var, o sana aittir ya Rabbi. Her neyi ki yapıyorsun, yaratıyorsun. O sana aittir. Ve o övgüye layıktır. Çünkü övülmeye layık olan sensin. Senin sıfatların da, fiillerin de, işin de övgüye layıktır. Derse. Sonra Rahman ve Rahim. Sen Rahman ve Rahim'sin. Zatında Rahmet Rahmet sahibisin sıfatlarında rahmet sahibisin. Bütün mahlukata karşı rahmet sahibisin. Sana iman eden kullarına özel olarak rahmetini saçıp rahmetinin içine alansın. Sen malik yevmi dinsin. Sen din gününün sahibisin. Hüküm gününün sahibisin. Sen her günün sahibisin. Sen benim hayatımın sahibisin Her günümün sahibisin Çünkü ben Senin dinini kabul etmiş Senin dininle hayatımı yaşıyorum Sen hayatımın sahibisin İyya kene abdu ve kene Yalnız sana abd oluyorum Yani Şeytanın peşinde gitmiyorum Şeytana abd olmuyorum Sana abd oluyorum ''Seni seviyorum, sana halife olmak istiyorum, senin istediğin gibi, senin sevdiğin gibi olmak istiyorum.'' ''İyyâkenes taîn'' ''Yalnız seni isti'an ediyorum.'' İsti'an etmek demek, bir şeyi muhabbetle, aşçla istemek demektir. Sıradan bir istek değil yalnız muhabbetle, aşkla istemek demektir. Evet. Seni istiyorum. Senin rızanı istiyorum. Senin dostluğunu istiyorum. Senin cemalini istiyorum. Senin beni sevmeni istiyorum. Ehdine sirat-i müstakim Bizi sirat-i müstakime hidayet et. Evet. Silat-ı müstakimi senden istiyorum ya Rabbi. Ne demek? Allah duayı öğretiyor. Yani senin hayatında yapman gereken ya da öyle bir imkan sana tanınsa bir duan var, kabul olacak bir duan var, o duanı yap dense, yapman gereken dua neymiş? Ehdine silat-ı müstakim. Allah öyle öğretiyor. Beni Sırat-ı Müstakime hidayet et Ya Rabbi. Nerede bu Sırat-ı Müstakil? Hiç Sırat-ı Müstakimi gören var mı? Bu zahiri bir yol müdür. Sırat-ı Müstakime ilet değildir. Sırat-ı Müstakime hidayet et. Ehdina. Beni yalnız değil yalnız. Kimi? Bizi. Öyle ki Ya Rabbi, istediğimi sadece kendim için istemiyorum. Biz hepimiz senin kurumuz. Kendim için neyi istiyorsam, bütün insan. neyi Eğer ehdine sılat-ı müstakim bizi sılat-ı müstakime hidayet et diyorsak, o zaman bir hidayetçiyle beraber et diyoruz. Çünkü Sirat-ı Müstakim'de olan hidayetçidir. Onun için ehdine diyoruz. Kimdir bunlar? Elbette ki Allah'ın nebileridir. Resulleridir. Velileridir. Salihleridir. Sıddıklaridir. Zaten devamında ne buyurmuştur? Sirat-ı Müstakim'de en'amta ya Rabbi, o silah-ı ki kendisine nimet verdiğin kulların yolu. Allah kendisine nimet verdiği kulları nasıl beyan etmiş de ayet-i kerimede? Evet, peygamberler, Sıddıklar, Şehitler, Salihler. Yani bu hayali bir yol değilmiş. Onlarla beraber olmadan olmuyormuş. Sonra ne diyoruz? غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ مُولَ الدَّالِ Ya Rabbi, senin gazabına uğrayanların yoluna değil, derelette kalanların yoluna değil ya Rabbi, diyoruz. Evet, Allah'ın gazabına uğrayanlar, Resulullah Efendimiz buyurdu, sahabe sordu, Ya Resulullah bu ayetler kimi gösteriyor? Buyurdu ki, Gazaba uğrayanlar, Yahudiler, devlete kalanlar da Hristiyanlardır. Bunun sebebi, Yahudilerin peygamberlerini öldürmeleri, onları inkar etmeleri, onları sıradan biri gibi görmeleridir. Hristiyanların da devlete kalmaları, peygamberlerini ilah olarak kabul etmeleri aynı şekilde aşırı gitmeleridir. Yani biri yok sayıyor, hakaret ediyor, küfür ediyor, öldürüyor, gazaba uğruyor, öteki ilahlaştırıyor, dergata kalıyor. Bu bir anlayış meselesi. Yahudi deyince Yahudi olarak anlamamak lazım. Böyleleri de ben müminim, müslümanım diyenlerin içinde var mıdır? Evet. Bu durumda ne olmuştur? Onlar Allah'ın gazabına uğramıştır. Resulullah Efendimiz'e sıradan bir insan gözüyle bakılıyorsa o Allah'ın gazabına uğramıştır. Onun herhangi bir sünnetini beğenmiyorsa Allah'ın gazabına uğramıştır. Herhangi bir sünnetini değiştirmeye çalışıyorsa Allah'ın gazabına uğramıştır. Ama bir devlete kalanlar vardır. Nasıl? O peygamberdi. Ona ulaşılmaz. Onun gibi yapılmaz. Kim onun gibi olabilir? Kim onun gibi yapabilir? Diyenler de devlete kalmışlardır. Ona onun beşeri bir varlık olmaktan çıkarmış. Örnek olmalı olarak Allah'ın gönderdiği bir örnek olarak olmaktan çıkarmış ona başka bir vasıf vermiştir. Onlar da gazaba uğramıştır. Bu durumda Fatiha'yı okurken ne diyoruz en son? Ya Rabbi ne Yahudiler gibi yapıyorum peygamberimi yok sayıyorum veya mani olarak onu öldürüyorum ne de Hristiyanlar gibi onu ilahlaştırıyorum. İkisi gibi de yapmıyorum. O benim peygamberimdir, o benim önderimdir, rehberimdir, örneğimdir. Onun kendimi örnek olarak kabul ediyor, onun gibi yapmaya çalışıyorum. Demiş oluyoruz. Evet. Bir daha baştan alıyoruz. Allah Fatiha'da kendini tanıtıyor. İsimleri de tanıtıyor Kendini. Ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Allah diyoruz. Rahman diyoruz, Rahim diyoruz. Devam ediyoruz. Elhamdülillahirrabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah hamiddir. O alemlerin Rabbidir. Rabbil alemindir. Allah, Rahman, Allah ismiyle, Rahman ismiyle, Rahim ismiyle, Hamid ismiyle, bir de Rabb ismiyle kendini tanıttı. Evet. Sonra er rahman Rahim dedik. Tekrar ettik onu. Malik yevm O Malikül Mülk'tür. Mülkün Maliki ve Meliki'dir dedik. Sonra İyyâkene'abdu ve İyyâkene'sta'în. Ne dedik bu sefer? Bu sefer kendimizi anlıyoruz. Allah bizi bize tanıtıyor. Hakkı manada kim olduğumuzu bize hatırlatıyor ve tanıtıyor. Sen Zatımla sıfatımla tecelli ettiğim varlıksın. Dolayısıyla sen benim aşığımsın. Beni her şeyden çok sevensin. Allah hatırlatıyor. Beni isteyensin. Her şeyinle beni isteyensin. Her zerrenle beni isteyensin sen. Allah bir yandan kendini tanıtıyor. Bir yandan da Kulü kula tanıtıyor. Kim olduğunu tanıtıyor. Onu ona hatırlatıyor. Seven sevdiğine kavuşmak ister. Onunla buluşmak ister. Onunla olmak ister. Onunla konuşmak ister. Devam ediyor. Ehl-i ı müstakim. Siret-ı müstakime hidayet ol. Geleceksin. Beni istiyorsun, geleceksin. De ki Rabbim sireti müstakim üzeredir. Ayet-i Kerim'e bu. Eğer sireti müstakime gir, geleceksin, beni bulacaksın. Maşukuna kavuşacaksın. Sakın başka tarafa, başka yola sapmayasın. Evet, devamında ne buyuruldu gene? dirat ellezina en'amta alayhim o gelmen gereken yol geleceğin yol Allah'ın kendisine kendilerine nimet verdiği yoldur. Evet, Sakın kibirlenip yanlış yapmayasın. Sakın benden kaçmayasın. Peygamberlerini, Resullerini yok saymayasın, hidayetçi yok saymayasın, hafife almayasın ya da onlar büyük insanlığı deyip kendi kendini kandırmayasın. Onunla beraber onu örnek olarak alıp gelmen lazım. Gel, eğer gerçekten sen Rabbini Ancak biri Fatiha'yı böyle anladığında Kur'an'a başlayabilir. Kur'an'a giriş yapabilir yani. Allah'ın kendisini davet ettiğini anlayarak Allah kendisinden neyi istiyorsa neyi kendisine vahyetmişse o onun rahmetinin sonucu olduğunu bilerek, buna iman ederek, gayenin Allah'ın istediği gibi bir kul olmak olduğunu bilerek, anlayarak. Eğer böyle başlarsa ayetler ona açılır. Allah orada neyi murad etmiş, hikmeti nedir, bunu Allah ona açar. Yoksa Kur'an'ı baştan sona okudum, hatmettim, hatim indirdim, bunun bu kadar sevabı vardır. Demekle bir şey kazanamıyoruz. Gaye bu değildir, evet sevap kazanıyoruz, o başka bir şey. Ama gaye bu değildir. Allah Kur'an'ı kitabı sevap kazanalım diye göndermemiştir. Sevap demek kelime manası ödül demektir. Ödül. Allah seri hesabdır buyurur. Hesabı anında görendir. Hesabı seri olarak görendir. O zaman eğer ödül vermişse ödül senin üzerinde olmalıdır. Evet. Ödül ne kadar üzerindedir? Ödülü ne kadar üzerinde taşıyabiliyorsun? Eğer o ödül sana aşk olarak gelmişse, muhabbet olarak gelmişse, Allah'a teslim olarak gelmişse, güzel ahlak olarak gelmişse, yani sabır olarak, şükür olarak, edeb olarak gelmişse, seni görenler Allah'ı hatırlıyorsa, Peygamber'i hatırlıyorsa doğrudur. Ödül alınmıştır. Yoksa doğru sevap alınmıştır yani. Yoksa sevap alınmamıştır. Allah ayetlerinin anlaşılmasını ister. Öyle değil mi? Eğer biri konuşuyorsa, niye konuşuyor? Mesela buradan konuşuyorsak niye konuşuyoruz? Bizi anlayasınız diye. Allah konuşuyorsa anlayalım diyedir. Eğer anlamıyorsak, anlamadan dinliyorsak, anlamadan okuyorsak bu nasıl okumak olur? eğer biri Allah adına konuşuyorsa veya konuşacaksa ne kadar büyük bir işle meşgul olduğunu bilmelidir. Eğer Allah'ın muradının dışına çıkılırsa Allah'ın gazabına uğrar. Biri Allah adına konuşur ve Allah'ın muradının dışına çıkarsa o Allah'ın gazabına uğramıştır. Eğer bunu cehaletinden yapmışsa Allah onu düzeltir inşallah. Onun için biz de bu işe başlarken önce bu Rabbimizi istiğfar ediyoruz. Tövbe ediyoruz. Gönlümüzde O'ndan başka, O'nun emrinden başka, O'nun vahyinden başka hiçbir şeyin olmamasını istiyoruz. Konuşurken O'nun rızası dışında bir kelimenin ağzımızdan çıkmasını istemiyoruz. Rabbimize duamız odur ki buna müsaade etmesin. Hesabını veremeyeceğim bir kelime bana söyletmesin. sevmediği, beğenmediği, razı olmadığı bir kelime bana söyletmesin inşallah. Onun için önce şeytandan Allah'a sığınıyoruz. O'nun amelinden, O'nun halinden Allah'a sığınıyoruz. O'nun halının, şeytanın, iblisin halının zerre kadar bile olsa gölgesinden bile Allah'a sığınırız. Rabbimiz bizi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da Beraber eyler inşallah. Onun diliyle söylesin inşallah. Onun gönlüyle söylesin inşallah. Başlarken onun adına başlıyoruz. Rahman ve Rahim'in adına başlıyoruz. Önce ona hamd ediyoruz. O'nu tesbih ediyoruz. Bütün kainatta, bütün varlıkta her ne ki var O'na aittir. Yaratmak da O'na aittir. Varlıkta tutmak da O'na aittir. O alemlerin Rabbidir. Terbiye etmek de O'na aittir. Her neyi ki bizim için takdir etmiş, O'nu bütün gönlümüzde her zerremizde kabul ediyoruz. Hiçbir şekilde gönlümüzde herhangi bir ağırlık olmaksızın kabul ediyor ve tasdik ediyoruz. Aşkla, muhabbetle kabul ediyoruz. Aynı şekilde Kendi adına konuşmayı bize müsaade ettiği için, emrettiği için, yaptırdığı için ona hamd ediyoruz. Onun emrinin dışına çıkmaktansa bin sefer parça parça olmayı tercih ederiz. O'nun emretmediği, onun murad etmediği, onun istemediği bir sözü söylemekten ona sılanırsınız. biliyor ki bütün derdimiz O'dur. Onu görmekten başka hiçbir şey görmediğimizi biliyor. Bütün kainatta, bütün varlıkta ondan başka hiçbir şey görmüyoruz ve bilmiyoruz. Tanımıyoruz. Hepsi bir gölgeden ibaret. Neye bakarsak bakalım, mutlaka onu görüyoruz. Onunlayız. Eğer insan Allah'ın yeryüzündeki harifesiyse, zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği varlıksa, o perdeyi üzerinde kaldırmak gerekir. Benim işim o perdeyi kaldırmaktır. Evet. Burada olan kardeşlerimiz bunu böyle anlamalıyordur. gönlünü açmalı, o perdeyi kaldırmama müsaade etmelidir. Eğer Rabbi ile buluşmak istiyorsa, tek istediğimiz Rabbimizdir. eğer onsuz cennet verilse, bütün cennetler verilse, bizim için cehennemden farksızdır. Onsuz cennet olmaz. Orada onun rızası olduğu için, onun cemali olduğu için orası cennet olur. Orası güzel olur. Eğer onsuz cennet bile cehennem oluyorsa, o zaman dünyada onsuz olmak da öyledir. Onun dışında kendini bir şey zanneden herhangi bir varlığın hesabını yapmaktan ona sıkılmıyoruz. Zaten görmüyoruz, bilmiyoruz, tanımıyoruz. Eğer birinin derdi Allah'ı bilmek ve bulmak değilse o Rabbini satmıştır. Kendisine tecelli eden Rabbini satmıştır. Üç kuruşa satmıştır. Sonra da kendini akıllı zannedip çambura batmıştır, küfre batmıştır. Battıkça da batıyor. Bütün varlık bir gölgeden ibarettir. Dünya hayatı bir gölgedir aynı zamanda. Hakiki bir tarafı yoktur. Gerçek hayat, hakiki hayat ahirettedir. Burası sadece bir imtihan yeri. İmtihan deyince öyle sınav gibi anlamamak lazımdır. İmtihan denince Allah nasıl bir kelime kullanır? Fitne diye kullanır. Fitne. Çeken yer demek. Cezbeden yer demek. Bir yanda seni bir şeyler çekiyor, dünya çekiyor. Nefsane arzular, istekler çekiyor seni. Bir yanda da Allah seni kendine davet ediyor. Hangimiz daha çekiciyiz diye. Hangimiz daha sevgiliyiz diye, tercihini yap, o mi ben mi diye. imtihan demek bu demektir. Ve hepsi bir gölgeden ibaret. Hepsinin ömrü birkaç gönlüktür, bir gönlüktür. İnsan gölgenin peşine mi takılacak, Yosa Rabbini mi tercih edecek? Allah biliyor ki biz onu tercih etmişiz. Her zerremizle onu tercih etmişiz. Bizimle beraber olan kardeşlerimiz de İnşallah öyledir, öyle olmaları gerekir.